Hocam, Kocaeli'den Soner Bey hattımızda. Alo. Alo. <gülüyor> Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hoş, hoş geldiniz. Hocam. Buyurun. Ben Kocaeli Kandıran Soner'a çıkıyoruz hocam. Nasılsınız? hocam? Elhamdülillah sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. Sen deyin. Hocam, abdest alırken dualar hangileri? Abdest alınacak dualar hangileriydi? Abdest alınacak duaları bilmiyorsak hangi dualar etmemiz lazımdı hocam? Evet. evet. Başka sorunuz var mı? Yok hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Şimdi e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen işte elleri yıkarken şu dua, yüzü oku, yıkarken şu dua, kolları yıkarken şu dua, baş meslekeden şu dua, ayakları yıkarken şu dua okunacak diye Peygamberimizden nakledilen bir şey yok. Hadis-i şerif yok. Ama e, büyüklerimiz, e, eski alimlerimiz, bizim kitaplarımızda işte Elhamdülillahillazinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinezinez diye başlayıp e, mesela yüzü yıkarken Allah'ımımı beyz verci gün ö yemetler yaz vucu ve yani işte kıyamet gününde bir kısım yüzler beyaz bir kısım yüzler siyah olacak o günde benim yüzüm beyaz yaıp beyaz yap ya diye dua etmek mesela sağ el yıkarken Allah'ım altı kitabı e, yemininen mesela Yarabbi Allah'ım kitabımı sağ ver veröla ounu tu işiimaen so verme diye dua etmek. Mesela ayakları yıkarken Allah'ıma sebbit kademeye ala sıratı yeme fi ee, fiili aktam. İşte ayakların kaydığı günde sırat köprünün üstünde sabit müsabit bir ya Rabbi diye e, yapılabilecek dualar var. Mesela bunları e, nerede bulabilir bu kardeşimiz? Mesela müştülüklere giderse Diy Diyanet İşler Başkanı'nın yayınladığı bir namaz ilmihali var. Yani namaz sadece namaza özgü e, bir O ilmihali. Orada, orada bu dualar var. Şayet bu duaları ezberleyemezse, ama o besmele çekecek, La İlahe illallah diyerek, Eşhedü En La İlahe illallah ve Eşhedü Enne Muhammeden Resulullah diyerek, abdest alabilir. Ee, abdest uzunlarını yıkarken hiçbir dua yapmasa da yine abdest olur. Ama sonunda, Eşhedü En La İlahe illallah ve Eşhedü Enne Muhammeden demek, bu konuda hadis-i şerif var, tavsiyesi var, ee, Kadir Suresini okumak, yani İnna Ezellah diye başlayan, Kur'an'ı ı Kerim'inna enzelnav fi leyletil kadr ve madrake me leyletül kadr diye devam eden Kadir suresini hı hı. okumakla ilgili rivayetler var. Dolayısıyla onları okuyabilir. Ama her e, uzuvu yıkarken e, okunacak dualar, yani alimlerimizin e, yine ayet hadislerden hareketle e, bize öğrettikleri o duaları İlmihal kitaplarında bulabilir.